Boşanmalarda babanın çocuk için verdiği nafakadan çocuğun annesi faydalanabilir mi? de çocuk için belli masraflarda bulunuyorsa bu faydalama meşru görülebilir mi demişiz izleyicimiz. İslam dini açısından kişi boşandığı yaşının nafaka yükümlülüğü iddet süresi bitimine kadardır. Hı hı. Yani iddet bitmiş ise tabi bu iddet de değişiyor. Hamile ise hamileliğinin bitimine kadar. Efendim değilse işte e, belirli süresi var. Bu süre içerisinde nafakasının teminli yükümlüdür koca. Ondan sonra böyle bir yükümlülüğü yok. Ama çocuğuna elbette baba nafaka yükümlülüğünü temin etme görevi var. Onun nafakasını e, sağlayacak. E, bayanın bu itibarla e, böyle bir e, paradan kendisine alması uygun olmaz. Ama kendisi harcamış da. Daha sonra harcadığı kadarını elbette alabilir. Çünkü anne çocuğa bakmakla yükümlü değil. Çocuğun nafakası kime? Babaya Babası. ait. Yani. Babaya ait. Evet. Şayet çocuğun geçimi, nafakası için... ...iyaş-ı, ibadet giyim... ...vesaire masrafı, eğitim masrafı mesela... ...harcamış ise anne... ...bunu babadan ister... ...hakkıdır. Ya da harcadığı kadarını Veya alabilir. harcadığı kadarını alabilir. Bunda evet. mahsur yok. Ama şu var ki eğer... Ee, koca boşandığı eşi e, gönül arzusu rızası ile para vermişse bunu kullanmasına mahsul o Çünkü gönül rızası vermiştir. Hibe hükmündedir o zaman. Evet.